Uluslar Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan sohbet programı başlıyor. <Gülüyor> محمد معدن الانعام والحكامه مولا ينصلي ويسلم دائما افده على حديم قائر الخلق كلهم بسم الله الرحمن mektubat şerif eden dersimize kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. İtikatla ilgili konularda İmam Rabbani Hazretlerimiz hujjettir ve delildir ve müjdehittir. Ee, tabi bazı teferruata da giriyor. Çünkü mektub yazdığı kişiler Hacı Abdullah, Hacı Ubeydullah ikisi de şeyhinin oğullarıdır. Onlar çok alim, allame insanlar. Ee, yani mektub yazdığı kişinin tabi makamına göre de bu mektuplar hani bizim gibi avam, sıradan insanlar okuyacak, dinleyecek. Onu da belki de mülaza etmemişte olabilir. Mektupların bazı ağır yönleri oluyor çünkü muhatapları çok alim. O muhatabına göre mektup yazıyor. Biz de arada bir şeyler faydalanmaya çalışıyoruz yani. Yoksa bu mektuplar bize yazılmış değil. Bize yazılsaydı belki çok daha bizim kafamızın almayacağı şeyleri veyahut da işte bize lazım olmayan şeyleri açıklamazdı. Hacı Abdullah işte şimdi bu dergide inşallah Hindistan'a hazırlayacağım resimleriyle. Hemen sağında yatıyor o Muhammed Barkı Billah Hazret'ten oğlu Abdullah. Sonra ileri gittik onu bilmiyorduk hiç. Geçen gittiğimizde bilmiyorduk. Orada adama sorduk. Hacı Abdüllobir oğlu da sol tarafında yatıyor. Bir de Hacı Şamit'te halifesi yatıyor. Yani Ma'rub Paşa Hazretleri'nin şeriki olan. Onun için mektuplar önemlidir. Biz de buradan nasibimizi almaya bakıyoruz işte. Sizinle hasbihal yapıyoruz, ders yapıyoruz. Mektubat derslerimizden sizde itikadi konularda e, efendim bilgilendirmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada buyuruyor ki vel cennetü cennet ve nârü cehennem yani ikisi de şu anda vardır. Tedhulü tüm bir taife girecek el cennete cennete ba'del muhasebeti hesabını verdikten sonra günah sevap hesabı yapıldıktan sonra yevmel kıyameti kıyamet gününde a bir davet edildi nara cehenneme girecek. Şimdi burada da benzer mesele. Yani iki tane konu var da ikinciye geçmeden birinci konu cennet cehennem şu anda var. Çünkü e, akal kitaplarımıza da bu geçiyor. Eee reddetil cennet için takva sahipleri için hazırlandı buyuruyor. Hazırlanacak buyurmu. Cehennem için kafirler uiddet kafirin. İkisi de Kur'an'da ayettir. Kafirler için hazırlandı buyuruyor. Hazırlanacak buyurmuyor. Yani fiili mazi sıkasıyla oldu bitti demektir. Onun için cennet şu anda var. Zaten hadis-i şeriflerde e, Miraç hadisleri, sahih hadislerde cennete girdiğini söylüyor. Köşkler, saraylar gördüğünü söylüyor. Cehenneme girdiği, yani cehennemi gördüğünü söylüyor. Cehennemde azapları gördüğünü söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih hadisler, Bukhari Müslüm'de de var. Cennete girdiğine dair. Efendim, ondan sonra girdim cennete ann hani diye böyle bascyan hadisler de var cennete girdim. Efendim ee işte ramazan Şerif hakkında hadisler Say İbnü kuzeyme de var vesaire kaynaklarda hep geçiyor. Ramazan derslerimizde, Ramazan kitabımda da kaynakları çok. Mesela işte huriler cennetin köşklerinde işte kubbelerine, işte kulelerine çıkıyorlar işte Ramazan girdiği zaman falan fena Yani bunlar bunlar hayali şeyler değil. Cennet var. Cennete şu an köşkler var, saraylar var, huriler var. Şu anda cennet diye bir oluşum var yani. Alemler içerisinde. Allah'ın yarattığı sistemler içerisinde. Dünyanın içinde cennet olmaz. Çünkü cennet nasıl sığacak dünya? Bir adama atmış dünya kadar cennet veriliyor Müslüman'a. Yani göklerin üstünde, cehennemlerde, yerlerin altında. Yani bu dünyanın dışında cennet ve cehennem oluşumu dünyanın dışında. Mevcut mu şu an? Mevcut. Ayet var mı hakkında? Var. Birinci itikadımız bu. Ama işte ilahiyatçıların birçoğu zaten cesetlerin dirileceğini inkar ettiğinden adam cennet cehennem ruhanidir, manevidir diyerek cennet cehennem inkar ediyor. Bir kısmı da şu anda mevcut değil, mahşer günü kurulacak diyor. Bunlar tabii ki ekseri ilahiyatçılar olsun. Benim reddiye yaptığım kişiler Evetim. Televizyonlarda boy gösteren işte kişiler, birçoğu cennetin cehennemin şu anda var olduğunu e, inkar ediyorlar. Bu tabi elçinet itikadına muhalif, Kur'an'a muhalif. Evet ikinci konu ve sevabı i cennet, cennet elinin sevabı adabı elin nari, cehennem elin ve akabı elin nari, cehennem elin azabı ebedi yani ikisi de sonsuzdur. La yunkat'ani hiç kesilmeyeceklerdir. Burada işte muhtenin arabıyla eee katesallahisi bir tartışmaya gireceksin de. Kema delalet ettiği gibi bu konuya en nusus deliller el kat'iyetu kesin el muekkede cüt Yani ayet ve hadiste o kadar tekitli güçlü deliller var ki hiç itirazı kabili. Peki ne oldu? Gale sahibi fulusü Fusus kitabının sahibi yani Muhiddin İbni Arabi Hazretleri söylüyor. O fusus kitabı fütuhattan daha müşkildir. Fütuhat-ı çok büyüktür, çok geniştir ama hani birbirini şerh ediyor. E, fusus kitabı sıkıntılıdır. Fusus kitabını onun için Molla Camiler vs. E, birçok ulema e, zannedersem şey de var, Sadrıcın Konevi'nin de var. Birçok ulema şerh yazmıştır. Çünkü Muhittin İbni Arabi Hazretleri'nin sözleri çok kolay anlaşılır, cinsten değildir. Anlayamayan da sapıtıyor. Onun için çok kitaplarına bakmak, okumak ve mutala etmek de uygun değildir. Ehli olmayanlar için. Bu zamanda da pek ehli kaldığı söylenemez. Ama maalesef internetten ilim almaya çalışanlar, Muhittin Arabi'nin kitaplarından bir şeyler çıkartmaya çalışıyorlar. Yani sen hiçbir ilmin ve altyapın yokken e, internet e, ilmiyle her taraf yalan e, efendim dolan dolu e, hiçbiri e, kaynak vermeyen şeyler siteler hiçbirinde kaynak yok. E, böyle sitelerden acaba o adam onu dedi mi o kitapta o yazıyor mu onun bir hiçbir kesinliği yokken o böyle şeylere girmeyin yani kesin gele İbn Arabi ile ilgili onun eserleriyle ilgili e, şeyler siteler vesairelere kesinlikle girmeyin ve okumayın. i̇bn Arabi'nin büyük veli olduğuna itikad edin. Allah dostu olduğuna itikad edin. E, bu çok önemli bir şeydir. yani ahiret için, ahiretiniz için sakın e, haşa sapıtmış demeyin. İbn-i Teymiye gibi kafir demeyin. i̇bn Arabi Hazretlerine çok büyük tehlikeye girersiniz. Son nefesiniz de sıkıntıya girebilir. Evliyaullah'a dil uzatılmaz. Ama onun laflarını anlayacak çapta değilsiniz. Ben de o çapta değilim. Belki ama ben işte Arapça şehler okuyabiliyorum. Farkımız o. Yani Molla cami gibi, işte, Korsatürtün Konevi gibi, işte, Davudu Karsı'yı gibi Ben şehirler elimde var ve şehirlerden Hepsini anlamıyorsam da yani anlayabildiğim kadarıyla şehirleri mutala etme fırsatım var Sizde o da yok yani siz neye güvenerek bu işe giriyorsunuz? Hele ki internet bilgileriyle Toplama, derleme, çatma şeylerle asla girmeyin Bak şimdi fusus sahibi ne demiş diyor İmam Rabbani Hazretleri Mealül külliyle rahmet Herkesin neticesi rahmete gidecek yani kafirler de dahil. E nasıl olacak? İnne rahmeti ve se'at külleşey rahmeti her şeyi kaplamıştır. Allah buyuruyor diyor. Madem öyle her şeyin içinde kafirler de girer. Bu rahmet hepsini kaplamış. Peki ve yüz tür azabe azabı ispat ediyor. Yani sabit kılıyor lil farik. Kafirler için azap yok mu? Bu kadar ayet var. Tabi var diyor. Ama ilah selâset ahkabin 3 hukuba kadar. 3 hukup 80 senede bir tanesi. 3 kere 8 işte benim 203 kere 8 24 mü? E, 240 sene falan 240 250 sene kadar bir azap olur diyor. E şimdi Vequl diyor ki sonra semmetası yuru sonra olur ennar ateş fi hakkim onlar hakkında berden ve selamet. Soğ serin ve selamet olur diyor. Bak cehennemden çıkacaklar da demiyor orası da ilginç. Çünkü ve ma'an bi kharijine nar ayet var ya kafirler ateşten çıkmaz. O ayete de çat çatmıyor. Çelişmiyor. Çıkmaz ama diyor, orada diyor bir rahatlar diyor yani. Ne gibi işte, ateş böceği ateşte yaşaması gibi e, anla yani. Pislik böceğinin pislikten rahatsız olmaması gibi anla yani. Orada bir alışkanlık, ihtiyat hasıl olur diyor. E, doğru mu? Doğru değil. Şimdi onu reddedecek ama e, delilleri de var. La-bizîne fî cehennemde hukupler boyu beklerler diyor. Şimdi o ayet Amme'dedir. O ayete bakarsan 80, 80, 80 ahkap da cemi olsa 3 kere 8. O ceminin en azı çoğulun en azı 3 ya. Onun için 3 diyor zaten. Dolayısıyla 3 kere 8, 24'ten sen bunu diyor 240 seneyi geçiremezsin diyor. Ayet var diyor. Bazı delilleri var. Bu usta bazı alimler şeyler söylemişler yani. Ramazan Efendi de e, akad-i nesefi e, taftazani şerhidir. Orada Mazan de, de bu itikad kitabında da var bu konular. Birçok konu, delilleri de olanlar var. Sahabeden de nakiller geliyor falan filan. Ama şunu anlayalım. Cehennemden çıkmıyorlar bak orada ittifak var. Kafir cehennete gidemez. Cehennemden çıkmıyor bak. Oraları da karıştırmayın. Lafları doğru anlayın. Ancak orada azabı yenlikleşir mi biraz? Hafifleşir mi veya bir ihtiyat hasıl olur mu? Bir alışkanlığa gelir mi yani? Her insan ölümde yok ya. La-i ve la ya ya hani ölmez diyor. Ölmeyince de ne olacak bu? Devamlı acı acı acı falan. Cemaa kanaat ateş olduğu gibi lil -halili. İbrahim Halil Aleyhisselam aleyhi ve aleyhi hümuss bizim peygamberimize de diğer bütün enbiya ayda salat selam olsun. Ona nasıl ateş serinlik oldu? Ateşin içindeydi ama yakmıyordu. Bunlara da diyor ilk üç şeyi söylemiyor. Orada azap var diyor. Ondan sonra böyle bir hafifleme olur diyor. Ondan sonra da yüce ve yüce hazır görüyor el Bu söz bozmayı nerede fi'r-i Allah diyor ki vaadini bozmaz. İnne'llaha Allah sözünü bozmaz zatı var. Verdiği müjde sözünü bozmaz. Adama dediyse ki şu namazı kılana cennette şu kadar sevap, şu tesbihi çekene şu kadar, köç şunu yapana şu kadar ağaç devamlı anlatıyoruz tabii ki hadislerde. E, bu müjdeleri bozmaz diyor. Ama diyor tehdit yaptıysa bozabilir diyor. Buna cevaz veriyor. Ne demek? Korkutmak için adamı dünyada da huzurlu yaşasın, dünyada da işte belaya düşmesin diye. Bak şöyle yaparsan sana şu kadar azap edeceğim der, 70 sene, 80 sene azap edeceğim der. Sonra adamı caydırmak için o günahtan. Fakat diyor sonra diyor yani sen bu günahı yaptın ama şimdi şu var tabii. Müslümanlar hakkında bu... E, adamı adama özel sana 80 sene azab edeceğim deyip de bozduğu dair bir bilgimiz yok ki. Dolayısıyla o geneldir. Mesela bir namazı kasten kazaya bırakan 80 sene diyelim cehennem azabı e, tehdidi var. Ama bu adam sonra tövbe etmiş veya kaza etmiş veya kaza etme fırsatı bulamamış ama son nefesinden evvel bir dönüş yapmış. 30-40 senede nasıl kaza atacak? 200 bine de 2 ayda tövbe eder. Ha bu adamı o 80 seneleri uygulamayabilir. Ama bu söz bozmak değil. Yani tehdidi bozmak değil bu. Çünkü ve'a fırulümen yaşa. Dilediğimi affederim kaydını zaten koydu. Dilediğini affederim kaydını koyduğu için sen orada Allah tehdidinden caydı diyemezsen. Ama kafirler hakkındakini konuşursak. E şimdi azap tehdidi yaptı. Ondan sonra kâfir'i cennete koysa bu e, tehdidinden cayma olur. E, bunu da kimse demiyor. i̇bn Arabi de bunu demiyor. Cennete gitmeye gidemez diyor. E kaldı cehennemde. İşte o zaman İmam-ı Hazretleri de diyor ki لَا اِخَفَّ فَعَنِمُ Azapları hafifletilmez diyor. Bu halde ne yapacaksın? Diyor. O da diyor ki işte öyle tehdit eder ama diyor bazı tehditlerinde çünkü diyor bir insan verdiği sözü bozarsa aşağılık olur diyor. E, Tehditini bo bozarsa diyor şeref, izzet şeref olur diyor. Hani mesela bir adam dese ki sana işte bana şöyle yaptım, böyle yaptım verdim ben beni kızdırdın, işte bana, bana zarar verdin falan falan sana 50 kamçı vuracağım dese e Sonra da dese hadi affettim falan Bütün milletler ki maşallah ne diyeceğim adam ya hiç. E, Zararını da görmedi sinirini yuttu der Ama diyor adam dese sana 50 lira para vereceğim Çalış şurada adam çalışır bilmem ne sonra parasını vermez Dersen ki ne 50 lirası ya ben ne zaman Demiştim falan falan. Bütün millet der ki namuslu şerefsiz adam Herifi çalıştırdı parasını vermedi der Yani sözünü bozana Kötü konuşurlar Tehdidini bozana iyi konuşurlar yani tehdidi bozma iyidir, asçılıktır. E bu noktaya gelince yani İbn Arabi ne diyor ki ya Allah Teala onları korkutmak için dedi Gaza bunun hafiflemeyecek. Ama diyor sonra hafifletir yani rahmeti her şeyi kaplamıştır sırrınca diyor şimdi. Böyle bir tezleri var. İmam Rabbani bunlara e, yol vermiyor. Bunları tasdik ve kabul etmiyor. Şimdi onlara cevap verecek. Yani Allah diyor sözünden bozmaz ama diyor tehdidine bozmazsa cevaz verdi diyor. Ve kulü diyor ki yani İbn Arabi "Lem yezeb, gitmedi hadis kimse mineral babil kulub kalp sahiplerinden yani tasavvuf ehli meşayih'tan kalp yani kalbi selim sahipleri demek istiyor. Kimse zahib olmadı ilahulul külufar kafirler ebedi kalacağı görüşüne fiyaca bin nar. kafirler cehennemde ebedi kalacak diye evliya Allah'tan kimse kabul etmedi diyor. Yani İbn Arabi'nin sözü bu. Tabi şu manada kafirler cemde ebedi kalacak. Fakat onun demek istediği şu, azapları ebedi olmayacak. İşte 3 as asır sonra e bir alışkanlık hasıl olup yani acı hissetmeyecekler diyor yani ama orada kalıyorlar da. E bu hani kalbi selim selimler babından, Evliya Allah'tan hiç kimse demedi ki işte sonsuza kadar acı çekecekler demedi manasına söylüyor. İmam Rabbani şimdi onun laflarını nakletti. Ve evet diyor i̇bn Arabi Arabi Kadvek'a muhakkak düştü fiyaz il meseleti. Bu meselede de e Diğer bazı meselelerde vahdeti Vücutta vesairede düştüğü gibi Baiden uzağa düştü. Hani salab. Doğrudan uzağa düştü yani. Burada da doğru isabeti yok. E fakat sen şimdi i̇bn Arabi İbn-i kefesine koyabilir misin? Haşa! İbn-i Teymiye sapık. ittifakla sapık. i̇bn Arabi ittifakla evliya Allah'tan. Onun için onun lafları bazı keşfine dayanıyor. Keşifte de hata payı var diyor. Yani manen ona o gösteriliyor. O da mazurdur diyor. Gördüğünü konuşuyor diyor. Gördüğünü konuşuyor diyor. Yani onu aşağıda beyan edecek. Lem yedri bilmedi ki enne saaten rahmeti. Swedish> Allah rahmetinin genişliği ve umuma umumili fi müminin. Müminler hakkında da geniştir. Vel kafirin tamam kabul. Kafirler hakkında da Allah'ın rahmeti kaplamıştır. Ama maksuz zatın bir dünya bu dünyaya mahsustur. Kafirler bizden çok iyi içiyor. Bizden daha rahat. Hasta da olmuyorlar. Uzun yaşıyorlar. Şu anda da öyle yani. Dünyada 7 milyar insanın 15 2 milyar yakın Müslüman belada yani. Kafirlerin kaçta kaçı belada? Müslümanların küllüsü belada yani. Ya çünkü dünya bizim için imtihan, müminin zindanı, kafirin cenneti hesabı. Hadis-i şerifin beyanıyla. E bu diyor dünyada kabul ediyor. Allah'ın rahmeti onları kaplamış. Mağfile ahiret. Ama ahirete gelince felâ tasılâ ulaşamaz râihatün rahmet. Rahmet kokusu ilâ meşâmmil küffâri. Kafirlerin burnuna Allah'ın rahmetinin kokusu bile gelmez. Bırak kendisi diyor. E çünkü neden? Öbür e ayeti oku. Kemal kâle Teala ne burada Allah'ımız? İnnehu muhakkak Şan yani dikkat. La yeyyesi kesmez min ruhillah. Allah rahmetinden ümit kesmez illa'l kavmul kâfirûn kâfirler ümidi keser çünkü ne demek kâfirler ümitsiz baka onlar ümitsiz olsun diyor. Kâfirlerin benden ümidi yok diyor bu ayete. Bu ayete baktığımız zaman kâfirlerin ümit kesmesi doğru. Yani ne demek ümitleri kalmayacak yani. Mevla onlara bir rahmet ulaştırmayacak demek. Vekaletü âleme Mevla burdu bade kavli sübhanehu şu kelimesinden sonra ve rahmeti ve saadet kulle Yani İbn Arabi'nin delil dayandığı ayet. Rahmeti her şeyi kapladı. Tamam. Ama peşini oku diyor. O dünyada söylüyor rahmet bak şimdi kafirler bizden çok iyi uçuyor rahat işte çünkü dünyada kafir hepsini rahmet kafiri kaplamış ama feshekuba yakında o rahmeti yazacağım tahsis edip ayıracağım kime lillazin etteku ne haramlardan sakınanlara <congressional> ve bütün zekate zekatlarını verenlere ve lillazin onun bir ayetine bizim adlarımızı inananlara ayıracağım yakında dediğinere ahiret e de orada rahmetin. Den, kafirleri ayırdı. Takva sahiplerini seçti. Yani haramdan sakınanlar. En azından şirkten sakınsa genel manada Müslüman takva sahibi oluyor. Ke kafirlikten sakındığı için. Hani ona rahmet gelecek. Çünkü bir Müslüman ne kadar günahkar olsa da cehennemde 7000 sene kalsa da sonu cennete çıkıyor. Çünkü yine rahmet ona ulaşıyor. Ama kafir ebedi çıkamıyor. Çünkü neden? Hiç rahmet ulaşamadığında Çünkü e, ama Allah diyor ki takva olacak, zekat verecek. Ya takvalık üç basamaktır. Birincisi şirkten sakınmak. Bu şirkten sakındığı için namaz abdesti olmasa da, bozuk adam olsa da, Müslüman ölürse, yani cehennemde yansa bile takva sahibi oluyor yine. Neden? Birinci basamakta. Ha, şirkten sakındı ya gavur olmadı. Ondan. Yine oradan bir rahmete ulaşıyor yani cehennemden sonra da olsa. Onun için takva sahipleri deyince illa Evliyaullah'tan olanlar e, cennete girecekse zaten hepimiz... Eşkıya Allah'tan olduğumuz için bizde cennete 2 milyardan 2 kişi zor gider. Kaç tane evliya var ki? 40'lar, <gülüyor> 40 100'ler, 700'ler. Çık 700'e kadar, 1000'e kadar falan filan. Yani Türkiye'de kaç evliya çıkar yani? Ya dolayısıyla yettekuneyi ağır şartlardaki takvalığa koyduğun zaman kimseye rahmet gelmez. Onun için o şirkten sakınan da girer o takvaya. Onun için bütün müslümanların sonu cennet. Peki... Ve ki enne şeyha sanki şeyh efendi yani İbn Arabi Hazretleri diyor. Kara okumuş evvel ayeti. Ayetin başını okumuş ve tereke bırakmış ahira. Sonunu görmemiş mi mübarek diyor. <gülüyor> ve leyse kavli Şimdi bir ayette delil getirmiş. O ayette yoktur. Hangi ayet? Ve lâ tehsebennallâh Allah fe vaadi rusûlehu. Sakın sen Allah'ın Rasullerine verdiği sözü bozar sanma. Bu ayette yoktur delaletün delil. Ala hususiyyeti ademil cevâz. Caiz olmamanın özelliğine neyle bir kul filvat sadece sözünü bozma hususunda cevaz yok yani özellikle söz bozma eee düşünülemez ama tehdidi bozma düşünülebilir gibi bir delalet çıkmaz diyor. Niçin orada vaat kelimesi geçti ama lenu çünkü şan lahi cuzu'l iktisaru iktifa etmek caiz ve mümkün olmaz üna burada ale ademi kul var Allah müjdesinde verdiği sözü bozmaz ama Adamı tehdit etti, sonra e, Kerem sahibidir, tehdidini bozar diye bir mana bu ayetten çıkmaz diyor. Çünkü neden? binaen şuna binaen konuşuyorum. Haleel murademin el vadiuna. Buradaki Allah'ın vadi ve sözünden maksat nedir? Ayetin vuruş e, bir <gülüyor> nüzcü be nedir? El vadi müjdesidir bir tasarruf ve rüssül peygamberlere imkan ve iktidar vereceğine dair. Dava <gülüyor> tesellutuym. Onların musallat olması hususunda alel küffari kafirlere karşı. Ve galebetim galip gelmeleri hususundadır aleym kafirlere. Çünkü bu ayet Allah Resullerine verdiği sözü bozacak sanma. Yani ne demek? Rasullerine ne sözü verdi? Sizi kafirlere galip edeceğim. Kafirleri mağlup edeceğim. Ce de cehenneme atacağım düşmanlarınızı dünyada da mağlup edeceğim. Habibim sakın zannetme ki Allah bu sözü bozar. Çünkü bozmadı işte Bedir'de de galip ettiği Uğut'ta da yenilmiş durumda bir gözüküyorken bile müşrikler kaçtı. Yenmişken kaçtı yani. Dolayısıyla Allah sözünü bozmaz. Rasullerine verdiği sözü. Ama buradaki maksat nedir? Kafirlere karşı onları galip edecekleri ve düşmanları olan kafirleri cehenneme atacağına dair sözüdür. O zaman burada e, ve, ve bu söz mütezammünün içine alıcıdır. Lil vaadi vel ya. Bu hem Rasullere verdiği galibiyet sözünü içine alıyor. Hem de kafirlere verdiği mağlubiyet tehdidi var. E onu da içine alıyor. Bu iki taraflıdır. Sen şimdi peygamberlere ben sizi galip edeceğim, bu sözü bozmayacağım dedim mi öbür tarafı ne bunu? Düşmanlarınızı da mağlub edeceğim. E siz cennette nimetleneceksiniz. İntikamınızı almış olacaksınız. E kafir düşmanlarınızı cehennemde yakacağım. E bu şimdi Rasullere verdiği sözü bozmam demek. E Rasullerin karşı tarafına da e, tehdit olursa bunaya müjde oluyor zaten. Bu müjde tek taraflı nasıl olacak? Ben durduğum yerde Allah bana müjde vermiş. E benim düşmanım e, bana sıkıntı vermeye devam ettikten sonra e, be, bana verdiği vaadin ne anlamı kalıyor? O zaman burada iki taraflı düşününce kafirlere verdiği tehdidi de bozmayacağı anlaşılıyor. Çünkü rasullere müjdesini bozmuyorsa müjdenek ne konuda? E, düşmanlarının helaki konusunda o zaman onu da bozmuyor. Ha, ee, bu vaatülir Rüsvıl, peygamberler için müjde ise ve veyatülir kıyfar, kafirlere de tehdit içeriyor. O zaman fedele tezleyayetu, bu ayet ne delat etti, etti ki alıntı var, gül vilvadi ve ya? Allah söz, müjde sözünü de bozmaz, tehdit sözünü de bozmaz, tehdit sözünü de bozmaz. Felayet o halde ayet ne oldu müstehhedün? delil getirilme vakıında oldu. Bir ha kendisiyle aleyh-i Arab'ın aleyhine delil getiriliyor bu. Lalehu leyne leyne sökmez. Şüküre resullere olan var, düşmanlarına da tehdittir. İkisi de bozulmayacak demek oldu. Ve izahine böyle cennel hulfe fil vaid tehditten dönmek, kel hulfilil va'id, müjde sözünden dönmek gibi müstelzimin gerektirdiği ilkezip Yalan icab ettirir daha ve ma'şeki la ilahü makamına yakışmayan bir durumu icab ettirir. Neden? Lianne hakka ta'zel kavli. Çünkü bu sözün hakikati inna Allahu Teala. Şimdi bu ne demek? Allah seni tehdit eder ama korkutmak için, dünyada nizamı temin etmek için, düzeni tesis için ahirette bir de bakarsın ki ya bunun karşılığını bu demiştim sana ama hadi be ben o tehdidi bozdum. Bunun hakikati nedir yani bunu kabul etmenin gerçek anlamı nereye gidiyor? İnna Teala Allahu Teala Ali Mefil Ezeli ezelde bilmiş yani o yüce zatı La yuhalidul küfara kafirleri ebedi bırakmayacak fi hazabın nari cennet ezelde böyle bilmiş yani ben bunları ebedi bırakmayacağım vazabda e, 240 sene sonra bunlar rahat et, rahata ericek yani acılarını unutacaklar ve mazal buna rağmen akbar bildirmiş bir kıyafı ilmi bildiğinin tersini söylemiş. Yani ezelde üç hukuktan sonra rahata ererler bilmiş. Sanki yani. Ama bize ne bildirmiş? İşte efendim ben ebedi sizi azapta bırakacağım diye bildirmiş. Niye böyle yapmış? Zaten <gülüyor> limasla <gülüyor> işte tehdit yaparaktan milleti kafirlikten caydırma e, menfaatını gözetmiş. E şimdi allah Teala bir defa el-i sünnet'e göre e, muratül aslah vacip değildir. allah Teala hiçbir şey vacip değildir. allah Teala maslahatlara riayet etmez. Bizim anladığımıza göre bunda kar var, bunda zarar var. Kâra gidelim, zarardan kaçalım hesabı yapmaz. Bir defa allah Teala dilediğini yapar. Dilediğini yapar. Bir. İkincisi yani vekale buyurmuş ki, ben onları azap edeceğim bil azabil mukalledi ebedi azapla azap edeceğim buyurmuş. Halbuki ezelde bilmiş yetmeyecek yani bildiği halde kararı etmeme yönünde olduğu halde bize de Kur'an'da söylemiş ki halidine fi abede, halidine fi abede halidine fi abede bütün Kur'an hep bunu söylüyor. Ebedi kalacaklar. Kafirler için E bu şimdi nasıl oldu? Ondan sonra yani tabi diğer ayetler de var. O onu burada söylemiyor. Mesela başka bir mektubunda da söylüyor bu konuyu. Orada cehennemden çıkmamak yetmez. Azaplar devam edecek diyor. Neden? Azapları hafifletilmeyecek hati var. Sonra kullema nafecet kul o benim. Hani deli getirebileceğim bir şey. Ama tabii İbn Arabi Hazretleri de ona diyebilir ki bu üç hukup boyuncadır kullema nafecet. Peki onu diyebilir o. Ama layıku vefa azapları hafifletilmeyecek. Yine ona da kalkıp bu da İbn Arabi yani evliya Allah'ın reislerinden yani hadis hafızı, müçtehit, kendi başına mezhep sahibi, mukallit de bile değil. Yani şimdilik öyle bir insandan bahsediyoruz, o da hepten de cahil muamelesi yapar gibi İbn-i Arabi'yle ne biçim bir şeymiş, hiç bilmiyormuş gibi haşa bir terbiyesiz düşüncelere de sahip olmayalım. Ama i̇mam Rabbani Ehl-i Sünnet'in Cumhur'unun görüşünü teyiden bunu söylemek durumunda. Biz de bunu okuyoruz. Sıramız, dersimiz nereye geldiyse orayı okuyoruz. Evet. Şimdi vefi-i tecvi cazel mana. bu manayı mümkün görmek, de vardır. Ne vardır? Şenaatün, taammetün. Çok çirkin bir tam bir çirkinlik vardır. Yani Allah için ezelde bildi ki birkaç yüz sene sonra azaplarını dindireceğim ama bize de, dedik yani korkutmak için Ebedi azam edeceğim demiş. Yani bu, bu şekilde bir şey Allah hakkında. Düşünleme. İzzet sahibi Rabbini diyor. Onların nitelediklerinden tenzih ederim. Ayeti getiriyor burada. Hani Allah'a tesbih ederiz. Allah'a yakışmaz diyor bu iş. Ve selamun alel murselin. Gönderilenlere selam olsun. Resuller bize tebliğ ettiler. Yani ebedi yanacaklarını, kafirlerini, hadisler beyan ettiler. Onlar da böyle yanlış beyanda veyahut da işte Mevla onlara da bunu bildirmedi. Kendi öyle bildi, onlara başka bildirdi. Bunları biraz bu iş bu tarafa götürüyor. Bunu da düşünmekte şenaat vardır. Biraz çirkin bir duruma düşme elkesi var. Gelelim. İcma ı Erbâbil Kulûb. Ya bu da vavlu olursa uygundur ama işte tabii. Çünkü ve icmâ çünkü bu burada bir istinaftır da geriye cevap veriyor şimdi. Vav uygundur. Ve icma ı Erbâbil Kulûb. Kalb-i Selim sahibi Evliya Allah'ın var dedi ya kafirler cehennem azabında ebedi kalmayacak. Bu hususta evliya Allah ittifak etti diyor. <gülüyor> Şimdi i̇bn Arabi ittifak etti diyor. Yani ebedi kalmayacak ne demek? Cennete çıkacak demek değil. Orada kalacak, azap dinleyecek. Yani azaba alışacak gibi bir şey diyor. Şimdi burada icma var diyor ama neye göre diyor bunu diyor ya. Min <gülüyor> keşfiyat <gülüyor> şeyh İbn-i Arabi'nin şeyh efendinin keşfindendir bu diyor. Manada öyle görmüş diyor. Evliyaullah görmüş İbn Arabi öyleydi. Bütün görüşürdü peygamberlerle görüşürdü. Bütün evliyaullah kendinden yüzlerce binlerce sene evvel canım. Oho İbn Arabi'deki keşif kimde var yani? Onun keşfidir bu diyor. Yani manevi gözü açılmış bunu görmüş. Onlarda demişler ki bunlar bir zaman sonra alışacak. Yani ama Allah azap edecek. İşte biz bir süre edecek. Demişler. Ama diyor ve mecalül hatayı yanılma payı fil keşfi manevi keşiflerde kesirun çok olur diyor. Onun için biz ayet hadisteki delillere ehli sünnetin cumhurunun icmağına bakarız diyor. İmam Rabbani dedi az mı keşif var? Ama diyor keşifte yanılma payı çoktur. Fe la debihi keşfe itibar olmaz. Ama her manada değil ha diyanetin hutbesine dönmesin. Diyanet bir hutbe yokmuş biz Hindistan'dayken haberimiz yok. Meğer ortalık karışmış. Anlatmış anlatmış. Son paragrafta geçen cuma ne? Ben yoktum. Keşif, keramet hepsini gümbürtüye göndermiş Diyanet. demiş Adalet Bakanlığı <gülüyor> Adalet Bakanlığı Diyanete meyanat vermiş. Demiş ki millet çok keşif keramet. Yani FETÖ için. FETÖ çok rüya müyaz anlatıyorlar. Hapishanedekileri ayaklandıracaklar. Ortalık karışacak bir hutbe hazırlayın demiş. Bizim Diyanette hutbe hazırlarken bütün keşif kerametleri söylemiş. Ulan FETÖ'nün kerametleri desenize. Deccal'ın keşifleri desenize, sen niye karıştırıyorsun i̇bn Arabi i̇bn İmam-ı Rabbani? E biz ah, isim vermiyoruz. İşte en büyük tehlike, reddiyelerde isim vermeme tehlikesidir. Çünkü ben onun için mektup adrese gitsin diye isim veriyorum. Ama hocaların hiçbiri isim vermiyor benden başka. Hiçbiri. Vermediklerinden de sapı zamanı birbirine karıştırıyorlar. Bir şeye çatıyor, ondan sonra Mahmud Efendi'ye mi gitti, bilmem ne saatteker Efendi'ye mi gitti? Hiçbir şey belli değil. Ondan sonra toptan pazar. Adam da diyor ki, hoca böyle dedi ama e ben Mahmud Efendi'yi kastetmedim. Ne anlayacağız kastetmedin Şevket Bey'e bir gün bir yazı yazdı. Efendi Hazretleri, Efendi Hazretleri dedikleri adam diyor. Yazdı, yazdı, yazdı, aleyne yazdı. E kim bu? E, aradık telefon ettik ya Üstad. Yazıyorsun bir şey de, isim ver. Millet bizim efendisi. Bana demesin mi ki Anadolu'da Efendi Hazretleri dolu ya? Gelmiş 80 yaşına, adamın konuşma şeklini görüyor musun? 50 senedir, 60 senedir yazı yazıyor. Anadolu'da diyor, Efendi Hazretleri dolu. E bu işi bir tahsiye edin efendim dedim yani. Bütün millet bizim efendiyi anladı bu, dedim olmaz ki. Dedim, tahsiye de etmedi yani falan falan. Yani şimdi işte bu gibi şeyler... FETÖ'nün adını vermekten korkuyor. Anladın mı? Ondan sonra keşif yok, keramet yok, bunlara inanmayın. Ulan neye inanmayın? Kerametin varlığı keramatül veli'i bidari dünya leha cevnum fevnum ehlün nevali. İtikadımızı metni el sünnet emali ya. İmam Rabbani bile onu okumuş, o kitaptan okumuş ya. Velilerin kerametleri Allah'ın dostlarıdırlar, ikramına mazardırlar, kesinlikle sabittir el sünneti inancı. E kerameti inkar eden kafir olur. Ama şu adamın kerametini kabul etmiyorum derse özel bir konudur. Onda kafir demem. Ama genel manada kerameti... Nasıl ki diyorsun Meryem validemiş peygamber miydi? Kadından peygamber yok. Ve Marsel'lerin kabul ki illeri ancak erkek gönderdik rasullerden diyor. E peki nesis yazın kış meyvası, kışın yaz meyvası geliyordu. Dayısı Zekeriya Aleyhisselam şaşırıyordu bu meyveler nereden? Bu keramet değil midir? Seramı vardı o zaman. E ondan sonra Asaf i̇bn var. Göz açıp kapamadan bel Belkıs'ın tahtını Yemen'den Kudüs'e nasıl getirdi ya? Şimdiki cihazlarla, şeyle, teknolojiyle bir saniyede getiremezsin. Nasıl getireceksin bir saniyede koca köşkler, sarayları? Işınlama sistemi diyorsun. Işınlamayı bile daha şu anda kuramamışsın. Işınlamayla bile olmaz şu anda. E bu da Kur'an'da var. Keramet inkar eden kafir olur. Ayeti inkar etti üç. Ama belli bir adamın kerametini kabul etmiyorum dese... O eğer o adam hakikaten ehl bir evliya Allahsa tabi çarpılır falan ayrı devam ama kafir diyemeyiz. Müşakhaslaştıramayız, olayı özelleştiremeyiz ehl-i sünnete göre. Ama keramet mefhumu mucize mefhumuyla eşittir. Mucizeye inanmayan da kafirdir, keramete inanmayan da kafirdir. genel anlamda. Onun için, keşfe itibar yok diyor şimdi. Ha sen de diyorsun ki, bak Diyanet doğru hutbe okumuş. Bak keşfe itibar yok dediğim ağır rabban. İlersini dinle. Hemen yumutlama. Mekevni muhalifen eğer muhalif ise üstelik muhalif ise i Müslümanların alimlerinin ittifak ettiği bir konu var. Kafirler cehennemde ebedi kalacak, azapları da dinmeyecek. İcma bu. Zahiri ulema ay konuşuyoruz. Ayet hadisten naslardan anlaşılan bu. Tamam burada bu itikad var? Var. Sen İbn Arabi olarak ne gördün zuhuratında? Evliyaullah meclisini gördüm. Ne konuştunuz? Dediler ki manevi alemde önce giden ev, evliya ervahı falan, e, bizim ittifakımız var, bu azap dinecek. Dediler. İman e, Rabbani de diyor ki keşifte hata payı olur. Keşfe itibar olmaz. Keşfe itibar olmaz, direkt demiyor. Eğer bir keşif Müslümanların zahiri ulemanın ayet ve hadisten anladığı itikadi konuya muhalifse, ben keşfimde böyle gördüm diyemezsin. Gördüysen gördün, mazursun. Ama sen yine keşfinden ayıldığın zaman ayı, ayıktığın zaman ayete hadise bakacaksın. Naslara delillere baktığın zaman baktığın ki bu bütün ümmet ittifak etmiş kafirler ebedi kalacak. Azapları da ebedi hiç dinmeyecek. O zaman sen bu keşfe itibar etmeyeceksin. Kendi keşfinde olsa şeyhinin keşfi de olsa şeyhinin şeyhinin şeyhinin keşfi de olsa keşifte hata payı var diyeceksin. Neden zahiri ulema itikadın metni var? Bu metne muhalif olan hiçbir şeye keşfe zurata itibar yoktur. Ama genel manada keşiflere itibar yoktur anlamına gelmiyor. Çünkü icmayı teyit eden, Ersef itikadının maddelerini destekleyen, delillendiren, misallendiren, örneklendiren dünyada keşif var. O keşifleri hepimiz kabul ediyoruz ve anlatıyoruz ve naklediyoruz. Çünkü neden? Ayet-i hadise uygun çünkü. Efendimiz ne buyururdu devamlı kaide-i külliye olarak? Dinimiz rüyalarla sabit olmaz. Ama ayete hadise uyan rüyaları alırız. Mahmut ve Hazretlerimizde böyle külli kaideleri vardır biliyorsunuz. Bu külli kaideleri bilmeyen cahiller ve eceller günümüzde olduğu gibi yanındakilerde yani e, sorun yaşıyorlar, yaşatıyorlar millete yani. Onun için kaydeleri iyi bileceksin. Ayete i hadise uyan Rüyaları alırız. Bundan dolayı İmam-ı Rabbani Hazretleri de bu konuda kesin tavrını beyan etmiş oluyor. İki madde anladık biz şimdi. Bizim anlayacağımız ne? Dikkat. Cennet şu anda var mı? Var. Köşkler, saraylar, hurlar, gılmanlar, vildanlar, Kur'an'da geçen her şey var mı şu an? Mevcut. Alemlerde mevcut. Dünyada mevcut değil. Dünyası var mı ya? Aa, 18 bin alem var. Mevcut. Birinci bunu anlıyoruz, fezleke çıkaralım dersiniz onda. Bundan sonra öyle yapsak da iyi olurdu da. Arada ders dallanıyor ya. Gerçi bugün ben metinden dışarı pek çıkmadım. Hep keşke böyle yapam, yapaydım da. İkinci anlayacağımız şey nedir? İkinci anlayacağımız da kafirler için cennet elinin nimeti ebedidir, kesilmeyecek. Kafirlerin azabı da ebedidir, kesilmeyecek. Yani ne demek? Öyle 300 sene sonra alışırlar, malışırlar, ateş serinliğe gelir. Böyle bir şey yok diyor yani. O da ebedidir, o da ebedidir. Ve şu anda da mevcutturlar. Yani öldükten, dirildikten sonra cennet o anda yaratılacak diye bir şey yok. Bu da ayetlere ters düşer. Şu anda vardır. Ha ölenler cennete gitmiyor çünkü bedenleri dirilmediğinden. Ruhları cennet bahçelerinde dolaşan şehitler vardır. Ama herkes de cennete ruh gidemez. Kabirden e, yani cennet cehennem ona gösterilir ruhuna falan. Ama e, dirilmeden evvel bu bedenle cennete gitme ölenler için yok. Bedeniyle gitme yok. Ama ruhaniyeti ruhu cennette olan birçok müttakî zatlar, şehitler bir de şehitler makamında olanlar var. Herkes hatta şehit olmaz yani. Makamı şehit makamları var. Onlar cennettedirler. Ruh, ruh bakımından. Çünkü beden fiziki beden tabii ki toprakta çürüyor veya şehitse çürümüyorsa da duruyor yani. O oradan cennete gitmez o beden. Ne zaman? Dirilince gidecek. Bunlar da bu şekilde anlamış oldunuz. Meleklerle ilgili konuya geldik inşallah önümüzdeki derste meleklerle ilgili bahis açacak İmam-ı Hazretleri. Dersleri takip edin, takip ettirin, dinleyin, dinlettirin. Allah Teala istifadenizi azim eylesin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve alâ aleyhi ve <gülüyor> Muhammedü Ma'dinul En'am ve'l daiman ala Usta Denliğin katkılarıyla hazırlanan sohbet programı sona erdi.